Saffat Suresi Mekke'de indirilmiş olup 182 ayettir. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Yemin ederim o saf saf dizilenlere. Zecriyati <gülüyor> zecra. Sevku idare edip menedenlere. Tedaliyat <gülüyor> zikra. kitap okuyanlara ki <Sessizlik> sizin ilahınız bir tek ilahdır. Rabbus semawati <Sessizlik> ve'l ardı ve ma O hem göklerin yerin ve ikisi arasında olan bütün varlıkların hem de güneşin bütün doğuş yerlerinin Rabbidir. İnnez-zennesma <gülüyor> Biz yere en yakın semayı yıldızlarla süsledik. Ve orayı her türlü şeytandan koruduk. <gülüyor> La mele lel balai'a Onlar meleya alaya yükselip dinleyemezler ve her taraftan bombardımana tutulurlar. Nuzuran <gülüyor> Dinlemeye kalksalar, kovulup atılırlar. Hem onlar için devamlı bir azap vardır. İlla men khatifel khatfetefe etbâhu şihâbun fâkib. Ne var ki içlerinden birisi bir söz kırıntısı kapmayı başarırsa derhal yakıcı ve delici bir ışın onu kovalar. <gülüyor>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 biz mi dirilecekmişiz? <Gülüyor> Gelmiş geçmiş babalarımız ve dedelerimiz de mi dirilecekler? <Gülüyor> deki evet diriltilecek hem de zelil ve perişan bir vaziyette diriltileceksiniz inna <gülüyor> Bu iş için sadece bir tek emir yeter. Bir de bakarsınız ki hepsi dirilmiş, etraflarına bakınıyorlar. Eyvah bize derler. İşte bize bahsedilen hesap günü. Melekler de evet evet bu sizin yalan saydığınız hüküm günüdür derler. <Gülüyor> Yüce Allah meleklere şöyle emreder. O zalim müşrikleri, yoldaşlarını... Allah'tan başka putlaştırdıkları nesneleri toplayın ve hepsini doğru cehennem yoluna dizin. <Sessizlik> Hem tutuklayın onları, çünkü sorguya çekilecekler. <gülüyor> ne oldu size? Neden birbirinize yardım etmiyorsunuz? <gülüyor> Doğrusu bugün onlar birbirini yardımdan mahrum bırakıp, azaba teslim etmişler, acz içinde kıvranmaktadırlar. <gülüyor> birbirlerine dönüp, itham ederek, karşılıklı soru yöneltirler. <gülüyor> Tabi olanlar, önderlerine, siz derler bize, en çok önem verdiğimiz taraftan, sacihetten gelir, ısrarla size tabi olmamızı isterdiniz. Hayır, bilak isterler.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 Sadece o gün O halde o gün hepsi azap çekmekte müşterektirler. İşte biz suçlulara böyle davranırız. Çünkü onlara... Allah'tan başka ilah yok denildiğinde, kibirlenip kafa tutarlar, <Sessizlik> ve deli bir şairin sözüne bakarak,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 ve bütün peygamberleri tasdik eden bir resuldür. İnnekum Siz yarın ahirette elbette o acı azabı tadacaksınız.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 Onların tarife hacet olmayan her yönden mükemmel bir nasipleri vardır. <gülüyor> Onlara meyveler vardır ve onlar hep izzet ve ikramla ağırlanırlar. <gülüyor> Naim cennetlerinde karşılıklı tahtlar üzerinde otururlar.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 kocalarından başkasının yüzüne bakmayan, yumuşak bakışlı, güzel gözlü, <Gülüyor> gün yüzü görmemiş yumurtanın, pembe beyaz renginde, eşleri de olacaktır. <gülüyor> birbirleriyle sohbete girerler <gülüyor>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 nerde arzu edince derhal bir tarama yapıp onu cehennemin tam ortasında buldu. <Sessizlik> Vallahi dedi neredeyse beni de düştüğün o helake sürükleyecektin. <Sessizlik> <Sessizlik> Rabbim'in hidayet nimeti yetişmeseydi, eli kolu kelepçeli getirilip, o hidayet nimeti yetişmeseydi, eli kolu kelepçeli getirilip, o azaba atılanlardan olacaktım. <Sessizlik>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 Çalışanlar asıl böyle bir başarı elde etmek için çalışsınlar. Şimdi, iyi düşünün buyurur Yüce Allah. Sonuç olarak, böylesi bir mutluluk mı mu iyidir? Yoksa Zakkum ağacı mı? <gülüyor> Biz onu zalimler için bir dert ve azap yaptık. İnnaha <gülüyor> Öyle bir ağaçtır ki, Cehennemin ta dibinden çıkar. <gülüyor> Meyveleri, Sanki şeytanların başları. <gülüyor> o zalimler bunları yer ve karınlarını tıka basa doldururlar. Zakkum yemeğinin üstüne barsakları parçalayan irin karışık kaynar su içerler. Ümmâ innemâ mağdi'uhum ilâ'n Sonra dönüşleri şüphesiz ateşe olacaktır. İnnehum <gülüyor> en Bunlar atalarını haktan satmış durumda buldular. <gülüyor> Bunlar da onların izlerinde koşmaya can atıyorlar. وَلَقَدْ لَهُمْ Daha önce yaşayan insanların ek serisi de yoldan sapmışlardı. وَلَقَدْ <gülüyor> Biz de onları uyarıp, gerçeği gösteren peygamberler göndermiştik. İşte bak ve düşün, o uyarılanların akıbeti nice oldu? <Sessizlik> Ancak içlerinden Allah'ın imana ve ihlasa muvaffak kıldığı kullar, elçileri dinleyip o kötü akibetten kurtuldular. <Sessizlik>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 O <Sessizlik> Hayatta kalıp payidar olmayı da onun soyuna haskıldık. <Sessizlik> Sonraki nesiller içinde de ona iyi bir nam bıraktık. Selamun Bütün milletler içinden selam var Nuh'a. Biz, iyileri, işte böyle ödüllendiririz. <Gülüyor> Gerçekten O, bizim tam inanmış has kullarımızdandı. <Gülüyor> Sonra da öbürlerini o zalim kafirleri suda boğduk. İbrahim de şüphesiz onun taraftarlarından biriydi. Bine tertemiz bir kalbiyle yöneldi. <Gülüyor> Babasına ve halkına şöyle dedi: Nedir bu tapındığınız nesneler? <Gülüyor> ile de bir iftira bir yalan olsun diye mi Allah'tan başka mabut arıyorsunuz Siz rübül alemini ne zannediyorsunuz Bir bayram günü İbrahim halkın içindeyken yıldızlara bir göz atıp Ben galiba hastayım dedi. Derhal onun yanından uzaklaştılar. O da fark ettirmeden putların yanına sokuldu. Onlara takdim edilmiş, öylece duran yemekleri görünce,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 o da, siz ellerinizle yonttuğunuz bu heykellere mi tapıyorsunuz <gülüyor> Halbuki sizi de yaptığınız şeyleri de yaratan yüce Allah'tır dedi <gülüyor>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 O elbet bana yol gösterecektir. Rabbi elberi Ya Rabbi, salih evlatlar lütfet bana. Biz de ona aklı başında bir oğul müjdeledik. <Gülüyor>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 dayanıklı biri olduğumu göreceksin. Her ikisi de Allah'ın emrine teslim olup, İbrahim, oğlunu şaka üzere yere yatırıp, ولا دنيانا هو ايذا عندي بيذ وانا getirdim. Onu kurban etmekten seni muaf tuttuk. Deyince, onları büyük bir sevinç kapladı. Biz, iyileri işte böyle ödüllendiririz. <gülüyor> Bu gerçekten, pek büyük bir imtihandır oğluna bedel ona büyük bir kurbanlık verdik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 biz iyileri işte böyle ödüllendiririz. <Gülüyor> Gerçekten o bizim tam inanmış has kullarımızdandı. <Gülüyor> Biz de ona salih kişilerden, üstelik peygamber olacak bir evladı, İshak'ı müjdeledik.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 İsanda bulunduk. Onları da milletlerini de müthiş bir gayreden kurtardık.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 en güzel Yaradan'ı bırakıp, hala bahlem tapmaya devam edeceksiniz. Sizin de, gelip geçmiş atalarınızın da Rabbi olan, Allah'ı bırakıp <gülüyor> Fakat bunlar onu yalancı saydılar. Bundan ötürü de onlar tutuklanıp hesap günü mutlaka yargılanacak ve cehenneme götürüleceklerdir. İlla <gülüyor>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 Gerçekten o, bizim tam inanmış has kullarımızdandır. Ve inle'l-u faylem Lut da şüphesiz Resuller'dendir. i̇b kendisini ve ailesini kurtardık Onun suçlu kentini cezalandırırken geride kalanlar arasında yer alan yaşlı eşi hariç sonra da ötekileri imha ettik. Siz de sabah akşam onların diyarlarına uğrarsınız. Aklınızı kullanmayacak mısınız? <gülüyor> Yunus da şüphesiz Resuller'dendi. i̇z Hani o Rabbinden izinsiz kaçıp yolcusunu doldurmuş gemiye kendini atmıştı. Kur'a çekmiş, Kur'a da kaybedenler olunca denize atılmıştı. O yaptığından ötürü pişman bir vaziyetteyken balık onu yutuverdi. Şayet Allahı çok sikreden ibadetli kimselerden olmasaydı.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 Hâlâ şeklerine devam edip, kız evlatları senin Rabbine, erkek evlatları da kendilerine mi ıslat edecekler? <gülüyor> Yoksa biz melekleri dişi yaratmışız da onlar buna şahit mi olmuşlar? <gülüyor> Haberiniz olsun ki onlar sırf iftira ederek <gülüyor> doğurdu derler onlar yalancıların ta kendileridirler Allah kızları oğullara tercih etmiş Ne olmuş size aklınızı mı kaybettiniz ne biçim hüküm veriyorsunuz öyle <gülüyor> hala düşünüp Allah'ın bundan münezzeh olduğunu anlamayacak mısınız <gülüyor> Ne o? Yoksa sizin açık bir deliğiniz mi var? <Sessizlik> Eğer iddianızda tutarlıysanız, getirin o kitabınızı. <Sessizlik> Bir de tutup Allah ile melekler arasında bir soybağı uydurdular. Ama o melekler, bunu iddia eden müşriklerin yargılanıp cehenneme takılacaklarını pek iyi bilirler. <Sessizlik> <Sessizlik> Ve şöyle derler. Allah, onların iddia ettikleri şeylerden münezzehtir, çok yücedir. İlla <Sessizlik> Ancak Allah'ın ihlasa erdirdiği kulları böyle olmaz. Cehenneme götürünmezler. Ey müşrikler, ne siz, ne de sizin Allah'tan başka ibadet ettikleriniz. Allah'a yönelmek isteyen herhangi bir kulu yoldan çıkaracak bir kuvvete sahip değilsiniz. İlle de cehenneme girmek isteyen kimseler hariç Bizim her birimizin belli bir makamı ve yeri vardır. <Sessizlik> saf saf dizilenler biziz. <Sessizlik> Allah'ı zikredip, onu tenzih edenler biziz. Müşrikler Müşrikler önceleri derlerdi, daha önceki ümmetlere verilen kitap gibi bir kitap bizde de olsaydı <gülüyor> Biz de yalnız Allah'a ibadet eden halis kullarından olurduk <gülüyor> <gülüyor> Ama şimdi onu rek ve inkar ettiler. Fakat yakında öğrenirler. V <gülüyor> ko kesindir ki, biz elçi olarak gönderdiğimiz kullarımıza söz verdik ki, <gülüyor> Onlar yardımımıza mahsar olacaklar. <gülüyor> Bizim ordumuz mutlaka galip gelecektir. Artık bir süre sen onlardan uzak dur. gözekle. Zaten kendileri de başlarına geleceği yakında göreceklerdir. Şimdi onlar azabımızın çabucak başlarına gelmesini gerçekten istiyorlar mı?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 Selam, bütün peygamberleredir. <Sessizlik> bütün hamdler, alemlerin Rabbi Allah'adır.